Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Ben Kenan Doğan. 15 günde bir çarşamba günleri 16.30'da açık radyo mikrofonlarından sizlere merhaba diyoruz. Bu programda kent insanının gerçek yaşam öykülerini öykülerin kahramanlarından dinliyoruz ve bu kahramanlar aramızdan insanlar. Malumunuz efendim yarın 24 Kasım Öğretmenler günü ve istedik ki Kentin Gizli Öyküleri programında bugün bir öğretmenimizin hayat öyküsünü konu edelim ve aramızda çok değerli bir ee, hocamız, Zeynel hocamız var. Zeynel Oruç bugün programımızın konuğuna. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Zeynel hocam dedik 24 Kasım yarın ve bugün de 23 Kasım bir gün öncesinde istedik ki hani bir öğretmenimizin yaşam öyküsüne tanıklık edelim. Ee, sizi birazcık tanımlayabilir miyiz? Kimdir Zeynel Oruç hocamız? Ee, ismim Zeynel Oruç. Belirttiğiniz üzere 1953 yılında Tunceli'nin bir köyünde dünyaya geldim. Orada büyüdüm çocukluğum orada geçti oradaki köy okulunda bir, birleştirilmiş 5 sınıflı bir köy okulunda okudum okulu bitirdikten sonra sınava girmek üzere şehire gittim şehirle tanıştım İlk defa sınava git, girmek için gittiğinizde İlk mi tanıştınız? İlk defa 5. sınıf bitirdikten sonra sınava girmek için şehir il merkezine gitmiştim O zamana kadar köyden dışarı Gitmemiştim hiç gitmemiştim yalnız ilkokul bitirdikten sonra bir yılda ara verdim Biraz okuldan yaramazlıklarım vardı. Sağda solda işte yaramazdır okumaz falan diyerek beni okula göndermek istemediler. <gülüyor> Siz daha, istiyordunuz ama değil mi? Daha sonra ben evden kaçtım. Okula göndermezseniz evden kaçacağım dedim. Mecbur kaldı götürdüler. <gülüyor> kaçtınız mı? Evden kaçtınız. Dedem başka bir yerde ikamet ediyordu. Hı -hı. Günü birlik dedeme gittim, babamı şikayet ettim. <gülüyor> Onun üzerine dedem geldi, emri bakıyla beni gönderdi hemen, kayıtlarımı yaptırdılar. Okula okula başladım. Okula gitmek için evden kaçan bir öğrenci. <gülüyor> evet. Peki. O şekilde başladı. Sonra gittiniz sınava sonra girdiniz. Sonra öğretmen okulu sınavına girdim. Öğretmen okulunu kazandım. Tuncaylı Erkeklik Öğretmen Okulu'nu okudum. Orada mezun olduktan sonra da öğretmenlik serüveni başladı. Aslında hayalimde ilk defa öğretmen olmak gibi bir şey yoktu doğrusunu söylemek gerekirse. O zaman çocukça pek öyle şeyleri de düşünmüyorduk. Şimdiki çocuklara belki biraz haksızlık yapıyoruz o açıda. Çok erken şekilde, erken zamanda çocukların kafalarını karıştırıyoruz. Ne olacaksın, ne olacaksın yönlendirmeler yapıyoruz. Biz o zaman çocukluğumuzu doyasıya oynadık ve yaşadık yani. İlle de erken yaşta çocukları bir mesleğe yönlendirmek, bir yere kanalize etmeyi de pek eğitimci olarak doğru bulmuyorum. Öğretmen okuluna girdikten sonra öğretmenlerimizin yaklaşımları bizi öyle bir öğretmenliğe bağladı ki o kurvara girdiniz mi bir daha çıkamadınız. Yani çıkamazsınız. Öğretmen bir, bir, oluncaya bir, kadar devam ediyor. Bir girdim çıkamadım evet. Yani kulakları çınlasın hayattaysa. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Serahattin hocamız vardı. Meslek dersleri hocamızdı. O derdi ki Öğretmenlik kolay bir iş değil. Öğretmenliğe bir defa bulaştınız mı çıkamazsınız ve notlarla da öğretmen olamazsınız. Ne zaman ki alnınızda kırıklar, kırışıklar oluştu, ne zamanki saçınıza aklar düştü o zaman sizi öğretmen yapacağım. Biz hep takılırdık o zaman çocukça. Derdik ki biz köye gidince okulu kapatıp gezeriz falan filan ama öyle değilmiş. İlk göreve gittiğimde Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin bir köyüne gittim. Eski adı Yıldız, yeni adı eski adı Mustafa, yeni adı Yıldız olan bir köy, küçük bir köy. Kaç yaşındaydın hocam? 21 yaşındaydım. Öğretmen okulundan mezun 21 yaşındaydım. Ve gencecik bir öğretmen olarak bir köy, hiç unutmam. Taksiyle gittim. Köyün meydanına indiğimde birkaç tane anahtar getirdiler, Avucuma doldurdular. Bunlar okulun anahtarları dediler. O gün müthiş bir ağırlık omuzlarımda hissettim. Yani sanki o okulun bütün fiziki ağırlığını ben taşıyordum çok müthiş bir sorumluluktu hocamızın dediğini orada yaşayarak da gördüm öğrendim gerçekten hafta içi hasta olduğum zaman bile doktora gidemiyordum çünkü çocukları bırakıp gitmek zor geliyordu evet peki Bitlis'te bir köyde 21 yaşında bir öğretmen o dönemde ne yapar yani düşündüğümüzde 70'li yıllar Türkiye'de evet. değil mi evet. ee, nasıl geçiyordu orada zaman Zaman nasıl geçiyordu? Bütün günüm okulda geçiyordu. Elektrik yoktu. Gaz lambasıyla aydınlanıyordum. 14 numara gaz lambasının fitil sesini duyuyordum. O kadar ki sessizlik vardı. Yani o kadar sessizlik insanı ürkütüyor bile yani. Ben bir yazımda ona sessizliğin sesi diye tanımlamıştım. Eğer çok sessizlik varsa gaz lambasının fitilinin sesini duyuyorsanız etrafta çok sessizlik var demektir. O bir sembol, bir ölçü birimiydi. Gaz lambasının fitilinin gazı çekiş sesi. Evet. Bu sesi duyuyordunuz. Evet. Ee, Onunla bir mektup yazdığımız zaman bir ay kırk gün sonra cevabını alabiliyorduk. Bugünkü gibi teknoloji yoktu yani o zaman. Şimdi bazen Okullara eğitim amaçlı gittiğimizde arkadaşlarımız, genç meslektaşlarımız haklı olarak yakınıyorlar. İşte imkanlar yok falan filan diyorlar ama dedikleri zaman <gülüyor> bana biraz garip geliyor doğrusu. Ben, Aileniz o yıllarda Tunceli'de miydi? Tunceli'deydi. Tunceli'de. ailem, evet. Peki sonra hocam? Daha sonra orada kaldım. Kaç sene kaldınız Bitlis'te? İki sene çalıştım orada. Daha sonra kendi memleketime geldim. Farklı farklı yerlerde birleştirilmiş sınıflar okuttum. Beş sınıf bir arada tek öğretmen. Birler, ikiler, üçler, dörtler, beşler hepsi bir, bir sınıfın içinde ve o şekilde okutuyordum. Ee, birkaç yıl orada öğretmenlik yaptım. Evlendim, sonra çocuklarım oldu. Evliyim, iki tane oğlum var. Çocuklarım birleşmiş sınıfta kendimi okuttum birini. Diğerini de diğer öğretmen arkadaşım okutuyordu. Ee, beşinci sınıfa gelince İstanbul'a geldim. İstanbul'da... E onlar okudular, hayata atıldılar artık. Ben de devlet okulunda 25 yıl çalıştıktan sonra emekli oldum. Evet. Toplam öğretmenlikte kaç sene geçti hocam? Devlet okulunda emekli şu, bu, şu, olduktan sonra şu, şu devam ettiniz bildiğim 40, kadarıyla. Şu an 41 geçti. 42'nin içine girdim. 41 bitti. Ne güzel. Aslında öğretmenlik sizin için Zeynel Hocamla konuştukça daha iyi, daha yakından anlıyoruz ki... ...öğretmenlik Zeynel Hoca için bir meslek değil... Bir yaşam biçimine dönüşmüş durumda değil mi hocam? Yani sadece benim için değil normalde de öyle olması lazım. Yani evet ben öğretmenliği seviyorum. Daha ziyade çocukları seviyorum. İlk başlarda biraz sıkıntılar yaşamıştım. Yani ilk başlardaki o öğretmenlik anlayışımızla şimdiki öğretmenlik anlayışımız arasında çok fark var. Tabii o bir, bir sürü hatalar yaparak bugüne geldik. Kimse sıfır hatayla başlayamaz, getiremez. Zaten bizim eğitim sistemimiz de çok iyi öğretmen algısını vererek öğretmenlerimizi yetiştirmiyor. Maalesef el yordamıyla yapa yapa öğrendik. Ben çocuklardan çok şey öğrendim. Ben mesleğimin ilk yılında ya da ikinci yılındaydı. Bir gün yaramazlık yapan çocuklara bağırmıştım yüksek sesle. Ertesi gün birinci sınıfta okuyan bir kız öğrencim okula gelmedi. Babasını gördüm, sordum niye gelmedi diye, rahatsız mı falan. Adam çok bilgece bir cevap verdi bana. Gülümseyerek, bilmem dedi, nasıl söylesem hocam dedi. Siz dedi, dün yaramazlık yapan çocuklara galiba bağırmışsınız. Çok kibarca söyledi. <gülüyor> ee, korkmuş, bir gün bana da bağırır diye. Çocuk o benim başka kabahat işleyen çocuklara gösterdiğim tepkiyi bir gün ona da yöneltebilirim ihtimali üzerine okula gelmemeye karar vermiş. Ben evine gittim akşam yanıma çağırdım, kucakladım, konuştuk, ikna ettim. Ertesi gün okula geldi ve o gündür bu gündür ben sesimi yükselttiğim zaman hep o çocuk aklıma gelir. Aslında öğretmenlik sadece öğretmek değil, öğrettiğimiz öğretmeye çalıştığımız çocuklardan da öğrenmek olarak görüyorsunuz. Yani ben hayatımın en en verimli anlarını oradaki öğrencilerim ve oradaki halktan öğrendiklerimdir. Köy yaşamında insanlardan gördüğüm o ilgi, olgunluk, hoşgörü, onu kentte göremedim daha doğrusu. Hı hı. Yani oradaki anlayış ve hoşgörü. Hatayı tolere edebilme kabiliyetleri çok yüksek. Anadolu'da öğretmenlik yapmayan arkadaşlarım için üzgünüm yani onların mutlaka... Büyük öğretmenliğin, şeyler Öğretmenliğin hazını almak istiyorlarsa Anadolu'da öğretmenlik yapmalılar. Peki hocam e, o yıllarda yani bahsettiyorsunuz Türkiye'de aslında imkanların günümüzle kıyasladığımızda çok da eğilverişli olmadığı dönemlerde Anadolu'da, Bitlis'te, Tunceli'de, köy okullarında öğretmenlik yaptınız. Bu ve hani verdiğiniz örneklerden de anladığımız gibi öğretmenlik yaparken aslında o meslekteki olgunlaşmayı, öğrencilerden alarak kendinizi değiştirmeyi, geliştirmeyi çok iyi özümsemiş bir öğretmenimiz var karşımızda. Baktığınızda o dönemlere, o dönemlerdeki Zeynel Hoca nasıldı? Ya keşke o zaman da şimdiki kadar bu düzeyde öğretmenliği özümsemiş olsaydım. Bilmiyorum. Tabii ki insanı kendi kendine değerlendirmesi çok kolay bir iş değil ama öğrencilerimi her zaman önemsedim daha doğrusu. En küçük bir öğrencimi İstanbul'a gelmiştim. Bayramda giyinip resmi kutlamada bulunmuştuk. Ertesi gün okula gittim. Birinci sınıf okutuyordum. Çiğdem diye bir öğrencim geldi yanıma. Dedi ki bir şey söyleyebilir miyim size? Tabii dedim ama kulağınıza söylemek istiyorum dedi. Boyu bana yetişmiyordu Ben oturdum çömeldim. Kulağıma dedi ki ben bu giydiğiniz elbisenizi hiç sevmiyorum dedi. Dün giydiğiniz elbisenizi çok seviyorum. Onu giymenizi istiyorum. Ona söz verdim. Ertesi gün o elbiseyi giydim okula gittim. <gülüyor> Benim için her çocuk çok önemlidir ve çok değerlidir. Onların isteklerini dikkate almak <gülüyor> Onları önemsemek, onların varlığını kendinizle eşit düzeyde kabul etmek çok önemli. Kabul görme temel bir ihtiyaçtır yani. Ekmek gibi, su gibi, hava gibi, solmak gibi bir şey yani. Kabul görmeyen birey, birey olma yolunda sıkıntılar yaşar. Kabul görmesi lazım. Mutlaka öğrencilerin, öğretmenler, anne babalar tarafında kabul görmeleri lazım. Ya Anadolu'daki öğretmene bakışı aslında birazcık değindik ama e, nasıldı siz öğretmen olarak Anadolu'da öğretmenlik yaparken öğretmenin Anadolu'da halkın gözündeki yeri değeri nasıldı birazcık ondan bahseder misiniz bize? ...vallahi çok, bu konuda çok farklı yorumlar yapılıyor... ...ama ben kendi kanaatimle... ...kendi gözlemimi söyleyeyim... ...bizim halkımız çok vefalıdır... ...yani eğer siz iyi bir şey yapıyorsanız... ...asla ve katta unutmazlar... ...ve size çok saygı gösterirler... ...çok önem verirler... ...iyi şeyler yapmadığımız zaman da... ...o şekilde tepki alabiliyoruz... ...ben çalıştığım kurumlarda... ...çalıştığım yerlerde ayrılırken... ...hep iyiyle, iyiyle ayrıldım... Hep ...hala da ilişkilerimiz sürüyor... Bire bir çok aktif... ...görüşme, iletişim içinde olmasak bile... ...arkamdan... ...kötü bir şey... ...olacağını zannetmiyorum... ...ben de onlar hakkında hep olumlu düşüncelere sahibim yani. Ne güzel. Peki hiç zorlandığınız anlar olmadı mı hocam öğretmenlikte? Geriye dönüp baktığınızda... ...öğretmenlik mesleğinin sizi zorladığı... ...zamanlar... ...illaki yaşamışsınızdır. Elbette çok zorluklar yaşadık tabii ki yani. Ben... ...işte tayinim çıktı... 83 yıllarıydı galiba. 82 ya da 83 olabilir. Çocuğum küçüktü. Gideceğim köyde lojman yoktu. Kalabileceğim ev de yoktu. Küçücük şu stüdyo kadar küçük bir oda vardı. Orada kalmam gerekiyordu. Eşim ve çocuklarımı götürme imkanım yoktu. Götürdüm. Babamlara bıraktım. Bir yıl orada kaldılar. Hafta sonları gidip ziyaret edip geliyordum. O sıkıntıları yaşadık yani. İmkansızlıklar vardı o zaman. Şimdiki gibi böyle ulaşım, iletişim imkanı yoktu çok sıkıntılar yaşadık hayatımızın en güzel yıllarını daha başlarında geçirdik iki ay şehire inemediğimiz yolların kapandığı yerler vardı üç ay şehire inip, inip maaş alamadığımız yerler vardı bugün herhalde binlerle ifade edebiliriz öğrencilerinizi, mezun ettiğiniz öğrencileri e, eminim onları görüp onların şu anki geldikleri noktayı e, görüp şu anda mutlu hemen, hemen hemen her meslekte öğrencim var Karşılaşıyor ee, musunuz? Karşınıza çıkıyor mu hocam böyle? E, yolda giderken? Birçoğuyla karşılaşıyorum. Sosyal medya üzerinde e, çok Artık fazla de değil. alışık <gülüyor> değilim ama çok fazla alışık değilim ama yine de onlar beni buluyorlar. <gülüyor> e, görüşme imkanımız oluyor. E, bir tanesi beni çok etkilemişti birisiyle karşılaşma. E, direkt öğrencim değildi. Yani sınıfına girdiğim çocuk değildi. Okulda ceza alan bir öğrencimizdi. Disiplin kurulunda. Ben de disiplin kurulundaydım. E, Öğretmenler pek memnun değildiler hareketlerinin davranışlarında. Disiplinlik bir olay olmuştu, ceza almıştı. Fakat ben ona gönüllü olarak bir arkadaş gibi danışmanlık yapmak üzere bir anlaşma yaptım. O zaman çok da eleştiri almıştım. Bu işte değişmez falan filan demişlerdi ama ben onu öyle görmedim. Bir yıl boyunca onunla iletişim kurdum. Yani arkadaşça, dostça, sohbet ettim, hep konuştum. 7-8 yıl sonra Kadıköy'de bir gün yürürken bir genç karşıma geldi elimi öpmek istedi kendini tanıttı o çocuktu ve çok, duyg çok duygulandım yani bunu şimdi hatırlarken bile çok duygulanıyorum Ne güzel hocam evet. peki sorsam Zeynep hocama desem ki öğretmenlik sizin yaşam öykünüze ne kat desem hocam ne söylersiniz Yaşamı hüküme ne kattı? Beni zenginleştiriyor öğretmenlik. Yani ben şu anda da yetişkin eğitimleri veriyorum. Öğretmen Akademisi Vakfı ile çalışıyorum. Gittiğim her yerde her öğretmenden bir şey öğrenerek dönüyorum. Deneyimlerimi onlara aktarırken onlardan da o kadar şey öğreniyorum. Karşılıklı zenginleşme işidir. Yatay paylaşımda bulunabilmek. Öğretmenler arasında en büyük sıkıntımız şu... Kurumlarda, okullarda bir sınıfta öğretmen güzel bir şey yapıyor ama diğer sınıftaki öğretmen ondan haberi olmayabiliyor. O da güzel bir şey yapıyor, diğer sınıfın da ona güzel haberi olmayabiliyor. Biz bu konuda öğretmen arkadaşlarımız arasındaki yatay paylaşımları çoğaltmaya çalışıyoruz şu anda. 140 bin öğretmenle 100'e iletişim eğitimi verildi vakıf tarafında. Ve bu öğretmenler hepsi bir portal üzerinde birbirleriyle de görüşüyorlar. O imkanı sağladık. Öğretmen Akademisi Vakfı bu konuda çok öğretmenlere katkıda bulunuyor. Evet, birazcık aslında ondan da değinmek istiyorum. Ee, meslekte geçirdiğiniz yıllardan sonra, emekli olduktan sonra şimdi aslında kendi hatalarınızdan da yola çıkarak başka öğretmenlerin, genç öğretmenlerin aynı hataları yapmaması için, onların gelişimleri için eğitimler veriyorsunuz öğretmenlere. Evet. Yani aslında hani binlerce çocuğun hayatına dokunup onların yetişmesine katkı sağlamış Zeynel Hocamız bugün de Gencecik öğretmenlerimizde yine eğitim dünyasında destek olmaya çalışıyor. Neler yapıyorsunuz? Vakıftaki akademisyen arkadaşlarımızın sahada çalışan öğretmenlerle işbirliği yaparak hazırladıkları programlar var. Dünya eğitim sistemindeki programlara bakıyorlar. Onları hazırladılar. Bizlerde de görüştüler. Bunlar öğretmenin ihtiyacı mıdır dediler. Biz de baktık. Evet ...öğretmenin ihtiyacıdır. Sonra sahaya çıktık. Sahaya çıktıktan sonra daha bir e, pekiştirildi ki gerçekten öğretmenlerimiz gönüllü başvuruyorlar. 20-30 kişi, 40 kişi bir araya gelip başvuruda bulunuyor ve biz gidip onlara eğitim verip geliyoruz. O konuda da çok mutluyuz, memnun oluyoruz. Ne güzel. Biz gidip Eğitimi... onlara bir şey anlatırken onlardan da bir şey öğrenerek geliyoruz. Karşılıklı zenginleşme işi diyorum ya. Yani. İnanılmaz. Hem öğrencilerinizle olan süreçte hem evet, de şimdi yetişkin evet. eğitiminde öğretmenlerle olan süreçte aslında bir yandan öğretirken her zaman o öğrenmeyi asla bırakmayan e, öğretmenin belki de hani olması gereken e, durum değil midir o? E, ben de hani kendi hayatımdan baktığımda öğretmenlerime hep böyle daha iyi arayan, hep Öğrencilerini dinleyen ve öğrencilerinden de aldığıyla kendisini zenginleştiren öğretmenlerim hep böyle çok sevdiğimiz okullarda hep böyle e, tabiri caizse popüler olan hocalarımızdı. E, dolayısıyla bu karşılıklı zenginleştirme herhalde sizin yaşam öykünüzün başından sonuna kadar sizinle beraber evet, gelen evet. bir ilke. Yani şöyle düşünüyorum öğretmenlik yaşam biçimidir. ...sizin de belirttiğiniz gibi... ...böyle bir meslek gibi baktığınız zaman... ...öğretmenliğe... ...öğretmen de mutlu olmaz... ...öğrenci de mutlu olmaz... İz bırakan öğretmenlerimiz vardır... ...çok zaman... ...her okulda bulunur bunlar... ...her öğretmen işini iyi yapmaya gayret ediyor zaten... ...elinden geldiğince yapıyor... ...öğretmenden kaynaklı olmayan nedenler de bazen olabiliyor... ...bu öğretmenleri de çok mutsuz ediyor... ...fakat... ...bizim söylemek istediğimiz... ...bizim ulaşmak istediğimiz nokta şu... ...yani... Öğretmenin bir olgunluk mertebesine ulaşıp öğrenciyi baş aktör haline getirmesi. Eğitim sisteminde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutun, bakanlık personeli, yatırım, teknoloji, bina ne derseniz değil, hepsi bir tek hamlede atıl kalır. Öğrenciyi çekin alın, çocuğu alın içinde, bütün bu koca teşkilat hepsi atıl kalır, bakandan tut hepimize kadar baş aktör çocuktur. Çocuğa göre davranmamız gerekiyor. Yalnız bazı sıkıntılarımız da var. Öğren aynı yıl doğan çocukları aynı sınıfa dolduruyoruz. Öğretmene diyoruz ki hadi bunları yetiştir. Yok böyle bir şey. Yani her öğrenci çok özeldir. Ama biz her öğrenciye aynı şeyi yaptırıyoruz. Aynı yıl doğmuş, aynı sınıfa dolduruyoruz. Halbuki bir çocuk on aylıkken yürüyor. Bir başka çocuk 18 aylıkken yürüyebiliyor. Bir çocuk 6 aylıkken konuşabiliyorken birkaç kelime, birisi 2 yaşında konuşmaya başlıyor, 3 yaşında konuşmaya başlıyor. Onun için her bireyin gelişim süreci farklı farklıdır. Bunları değerlendirerek çocukları eğitim sürecine atmak gerekiyor. Şu yaşta doğanlar hepsi aynı sınıfa girsin. Bunları aşmamız gerekiyor. Öğretmen işini zorlaştıran da budur. Aslında ...biz toplu öğretim yapıyoruz ama... ...eğitim süreci bireyseldir. Ben, siz, diğeri, diğeri... ...hepimiz aynı sürede, aynı şekilde... ...öğrenmeyiz. Herkes... ...öğretmenin yapması gereken tek iş şu... ...bilgiyi somutlaştırmak. Ne demek somutlaştırmakla... Ne, ...ne demek istiyorum? Benim zihnimde o... ...bilginin bir karşılığı olmalı. Eğer bir karşılığı yoksa... ...bilgi somutlaşmıyor... Hocam ne güzel anlatıyorsunuz. Bölmek de istemiyorum ama yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. E, son olarak dinleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Bütün öğretmenlerin öğretmenleri gününü kutluyorum. Herkes elinden geldiği kadar gayret ediyor. Onların Yüreğim onlarla beraber. Bütün öğretmen arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi kılmadınız. Ben, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınımıza geldiniz. Kendi yaşam öykünüzü ve öğretmenliğe dair aslında görüşlerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet efendim bugün programımızda Zeynel Oruç Hoca'mızı konuğumuz olarak e, ağırladık. Ömrünü Anadolu'nun dört bir yanında öğrenciler yetiştirmeye adamış. Bununla da kalmayıp kendi hatalarından yola çıkarak öğretmenlerin gelişimi için bugün hala bu ülkenin dört bir yanında eğitimler veren Umut dolu bir yaşam öyküsüne tanıklık ettik. Öğretmenliği meslek olmaktan çıkarıp bir yaşam biçimine dönüştüren ve meslek hayatının henüz başındaki genç öğretmenlerimize de bence naçizane örnek olacak bir yaşam öyküsünü hep daha iyi arayan bir öyküyü sizlerle paylaştık. Bizlerle kendi öykülerinizi paylaşmak isterseniz öykü gizli öyküleri.com mail adresinden bizlere kendi yaşam öykülerinizi gönderebilirsiniz. Aynı zamanda programımızı takip etmek, bir sonraki programın konuğunu öğrenmek ve geçmiş program kayıtlarının linklerine ulaşmak için de Facebook üzerinden kentin gizli öyküleri sayfasını takip edebilirsiniz. Zeynel Oruç aramızdan bizlerden bir yaşam öyküsüdü ve bizler biliyoruz ki her gün bu kentin sokaklarında milyonlarca öykü yaşanıyor ve bizler sadece sessiz tanıklarıyız bu öykülerin. Programımızın kapanış şarkısı Şenay'dan geliyor. Hayat bayramı olsa. İki hafta sonra takvimler 7 yıllık çarşamba gününü saatler 16.30'u gösterdiğinde bizler yeni bir konuk ve yeni bir yaşam öyküsüyle yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz. Ben Kenan Doğan. Tekrar görüşünceye dek siz hiç vazgeçmeyin sevgili dinleyiciler. Var olun, hoşçakalın. gelendir Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendir Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir Bütün dünya